Uğur Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, sizinle tekrar bir araya gelmek bizi çok mutlu etti en başından. Ee, Aynı şekilde, ben de hem sizleri hem söyleyelim. açık radyonun sevgili dinleyicilerini selamlarım bu vesileyle. Evet. Çok teşekkür ederiz. Kana ulaştınız. Bugün ilk gün açılış filmi ee, gösterilecek, açılış yapılacak ama galiba geçen sene de bu lafı sıkça kullanmıştım. Siz şanslı azınlıktansınız ve Gatsby'yi görme imkanını buldunuz. Evet. E, biz gazeteciler e, kanın e, gerçek değil. Yani e, bakmayın gazetecilerin genellikle rolünü abartırlar ama e, bu festivallerde özellikle e, dünyanın saygın diyebileceğim belki en büyük festivali kan film festivalinde gazetecilere ayrılan yer ve tanınan ayrıcalıklar gerçekten çok çok farklı. O Hı. yüzden bizler Genellikle açılış yapalım, yapılmazdan önce, hı hı. resmi açılış yapılmazdan önce aynı günün sabahı. Hı hı. Hem açılış filmini görüyoruz. Hem de resmi ki bu açılış filmi genellikle yarışma dışı gösteriliyor. Evet. Hem de e, yarın gösterilecek olan e, resmi yarışma filmlerini görüyoruz. İlk, ilk, ilk ikisini görebiliyoruz. Evet. Bu çerçevede biz de bu sabah ...biraz önce bu bir kez Avustralyalı... ...ben ona Hollywood milliyetli diyorum... ...Hollywood milliyetli Lulus Barman'ın... Baz, ...pardon Bazı Rurman'ın muhteşem geçicisini seyrettik. Evet harika. Peki birazdan bahsedelim. Belki merak edenleri de hafiften evet. meraklandırmış oluruz. İsterseniz ana yarışma ve en Sertan Roger'dan da... ...belki daha derinleşebiliriz. Genel bir panorama çıkarmamıza imkan bulur. Evet. Öncelikle jüri, evet. jüri'den bahsederiz belki... Nereden affedersiniz? Jüri. E, Jüri'den bahsediyoruz. Evet, evet. Tabii tabii tabii. Tabii. tabii e, tahmin ediyorum ki hem sizler biliyorsunuz hem de dinleyicilerimiz önemli kısmı biliyordur. E, bu senenin e, jüri e, başkanı aşağı yukarı dünyanın belki de en popüler ve en evet. başarılı sinema yönetmenlerinden Steven Spielberg. Hı hı. Steven Spielberg e, sadece Amerikalılar için değil de bütün dünya için gerçekten çok değerli bir sinemacı. Hepimiz onu klasiklerinden tanıyoruz. Fakat e, hemen burada Fransız e, kritikliğiyle gireyim işin için, eleştirenliğiyle gireyim. E, son 10 e, yılda hatta son 6-7 yılda bu dördüncü e, jüri başkanı e, Amerikalı. Dolayısıyla Fransızlar ve de dünya kamuoyu çok memnun da değil bu işte. ama olsun e, aslında e, bu festivalin... E, biraz sonra belki biraz daha açabiliriz. Çok önemli bir tematiği diyebileceğim veya karakteristik, ilk karakteristik olarak ortaya çıkan şey, bir anlamda uzun yıllardır görmediğimiz bir Fransız-Amerikan sineması kapışması şeklinde. <gülüyor> e bu e, kapışmada e, ha, hakemlik görevi Stiland Spielberg'e verilmiş. E, dolayısıyla bu Stiland e, Spielberg Amerikan sinemasına bir üstünlük sağlıyorum. Bunu göreceğiz. Evet. Ancak e, kendisi e, gerçekten de e, sinema dünyasının ister eleştirel bakın, ister bakmayın en değerli e, yönetmenlerinden yine kadar yaptığı işlerle bunu kanıtladı. Evet. Jüri de e, dördü kadın, dördü erkek. Son derece güzel bir e, dağılım var. Ama yine de erkekler bir fazla. E, jüri üyesi var. Bunlardan e, özellikle iki tane kadın oyuncu. Türkiye'de çok daha az tanıdığımız Hintli e, genç ve güzel Vidya Balan var. Bir de herkesin çok yakından tanıdığı iki 2001'de baz Luhrmann bir kez daha e, Kan Film Testimlerini açmıştı Moulin Rouge isimli filmiyle evet. Kırmızı Değirmen adıyla mı gösteriyor? Evet Değirmen. Hı -hı. Kırmızı Değirmen Onun baş oyuncusu Geçen senede en iyi kadın oyuncusunun adaydı Nicole Kidman Hı -hı. Hı -hı. İki tane kadın yönetmen var Biri İngiliz Lynn Ramsey Diğeri de hem yazar olan Aynı zamanda Japon yönetmen Naomi Kawaze Yani Yerkeklere gelince iki büyük aktör var yine. iki büyük oyuncu var. Bunlardan bir tanesi son yıllarda haklı olarak ün e, kazanan ve de Quentin Tarantino'nun e, filminde Oscar kazanan e, Avusturyalı, Avusturyalı Alman. Evet. İki var. Christopher Walsh. Evet. E, diğeri ise Fransızların çok sevilen bir e, e, sinema oyuncusu. Kendisi aynı zamanda sinema yönetmeni ve tiyatro yönetmeni diye yapıyor. Daniel Oteu. Diğer iki e, erkek, son iki erkek e, üyesi Tayvanlı, Çinli, fakat o da Amerika kendi yaşama mekanı olarak seçmiş, Ang Ve de yine e, Cannes Film Festivali'ni izleyen, kendi çapında aslında e, dünyaca pek tanınmıyor fakat kendi çapında sinema alanında gerçekten önemli bir değer. Altın Palme'li Rumen senaryo yazarı, yapımcı yönetmen, Hristiyan'ın var. <gülüyor> Dolayısıyla e, jüri her sene olduğu gibi... E, Yine sinema dünyasından insanlarla oluşuyor. Hatta bu sene belki sinema dünyası daha da yoğun. Çünkü bazen yazar, çizer gibi farklı kişilikler de, gazeteciler de olabiliyordu. Bu kez tamamen sinema dünyasından insanlar geliyor. Hı hı. E, o yüzden de e, filmlerin seçiminde e, biliyorsunuz çok söylentiler, şeyler olur. E, bu film festival hakkında dedikodular olur. Biz böyle şeylere pek kulak asmıyoruz. Çünkü görüyoruz ki çoğu zaman çok iyi niyetinde hiçbir çıkar beklemeden bakan bir sürü sinema insanı, yazarı, eleştirmen çoğu zaman jüri'nin e, tespitleriyle uyuşuyor. Her zaman çapışmada %75-80 adında çapışıyor. O yüzden bu jüriye de güvenimiz var açıkçası. Evet, evet. Kaldı ki e, yani arzu ederseniz iki kelime de bu sene, gerçek gelecek sene son yılı olacak ama Kan Film Festivali'nin başkanı Jules Jacob'un Hı hı. 83 yaşında ayrılacağını söyleyelim. Hı hı. Kendisi seneye festivalde 50. yılı dolduracak. 2014'te tam 50 yıldır festivalde çalışıyor olacak. Evet. 77 yılında festivalin genel delgisi, delgisi seçildikten sonra gerçekten Jules Jacob Kana çok daha üst seviyedir bir uluslararası kimlik çok daha önemli saygın bir sinema pazarı özelliğini kazandırdı. Hı hı. Zaten 2004 dünya som 2000. yıl fundan bir festival komitesi başkanlığını yürütüyor. Evet. Eee şimdi de ayrılacak. Böylelikle bir, iki bir anlamda kanun ve idari e, şeyli kadrosunu bu senekini size özetlemiş oldum. Evet. evet. Uğur belki e, aslında resmi yarışma bölümünden bahsetmişken tamam, e, çok kısaca, evet zamanımız olmasa da kısaca bu Ansar'tan Regard belirli bir bakış bölümünden de bahsetmenizi rica edeceğim. E, geçen sene son filmi kanda göstermiş olan Thomas Winterberg'in e, jüri başkanı olduğunu biliyoruz. Neler söylemek istersiniz genel olarak bir bakışta atarsak jürilere? Valla e, inanın, inanın her ne kadar bizim e, yani, e, Fransa'ya gelen ve de festivali, e, kana gelen ve festivali izlemekle yükümlü aşağı yukarı her gün yazan gazeteciler için tabii kaçınılmaz olarak günde 3-4 film gördüğünüz zaman bu 3-4 filmin 2-3'ü e, resmi yarışmaya gidiyor. Halbuki e, belirli bir bakış bölümünün filmleri Hı -hı. gerçekten e, bir bakıma çok daha yaratıcı, e, evet. çok daha ilginç olabiliyor. Hı -hı. Yani her şeye rağmen e, yarışmalı seçme bölümünde, ilk resmi bölümde olan filmler kuşkusuz çok büyük filmler var. Çok küçük Hı -hı. yani yücelik şey, yaratımıza düşmez onları kimseler. Daha bir akademik, daha bir e, konvansiyonel filmler oluyor. Halbuki belirli bakışta bunun dışına taşınabiliyor. Bunun dışında arayışlar oluyor. Yani Türkiye'deki hem sinema severlere hem genç sinema e, yönetici adaylarına hem de yani haddimiz olmayarak e, sinemacı arkadaşlarımıza hep şunu tekrar ediyoruz. Çekinmeyin lütfen ilde de herkes Nuri Bilge Ceyno'nun e, başarısını takip etmeye kalkışmasın. Belirli bakış veya diğer paralel bir takım ...şeylere giriş çok önemli. Hı hı. Yani bu senekilerin içerisinde... ...ilk bakışta... ...tabii bilinen birkaç tane önemli isim var. Ee, yani nispeten... ...bildiğimiz işte... ...Kambos kökenli Fransız yaşayan... ...Rihipan var. Evet. Veya Fransız genç... ...Kleuro yani Bichol, Kedek kökenli... ...o var... Claire Döni var ki oldukça eski bir Hı -hı. Fransız yönetmendir. Hı -hı. Onun dışında İtalyan esas olarak oyuncu olan Valeria Golino var Hı -hı. ve şu anda adını ilk defa duyduğum bir takım yönetmenler var ki gerçekten çok ciddi sürprizler bekliyoruz. Hı -hı. O yüzden mümkün olduğunca da hani 20 tane eğer şey filmini izleyebiliyorsak yarışma filmini izleyebiliyorsak 3-4 tane de buna yarışma dışı resmi seçki. 6 tane de belirli bakış izlemeye çalışıyoruz. Evet. Ama inanın festival bittikten sonra Paris'e döndüğümüz zaman Paris'te her fırsatta belirli bir bakışın çıkan filmlerini görüyoruz ve her seferinde "Tüsk için izlemediktim." diye yakınıyoruz zamanında. Evet. evet. bu sene Filistin'den de bir film var. Filipinlerden de iki film görüyorum aynı zamanda belirli bir evet. bakış evet. bölümünde. Onda. Evet. Herkes neyse çok zamanımız yok Uğur Bey. Ben e, gördüğünüz filmler hakkındaki izlenimlerinizi evet. aktarmanızı. Şu ana kadar şu ana kadar yüksek e, filmleri gördük. Yani bu sabah gördük. Biraz sonra ikinci filmleri Yani e, İspanya doğmuş genç doğum, hafif doğumlu genç Meksikalı yönetmen e, Amat Escalante'nin helisini göreceğiz. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. <gülüyor> Çünkü ilk yarışma filmi olacak. Ancak Salim. E, akşam biraz sonra festivali resmen açacak e, Bazı ve e, muhteşem geçicisini gördük. Hı hı. Hatırladığımız ve araştırdığımız kadarıyla muhteşem geçici 1925'te Fred, e, Francis, o, Scott Fitzgerald tarafından yazıldıktan hemen sonra hı hı. bir yıl sonra e, Herbert Brennan isimli bir Amerikalı yönetmenle sessiz film olarak çekiliyor. Ondan sonra yaklaşık bir 53 yıl beklenmesi gerekiyor çünkü 1974'te kadar hiç kimse konuyla veya filmle yüklenmiyor. O tarihte 1974'te Jack White mun çekti ve de e, muhteşem e, J. Getzby ve de e, sevgilisini e, oynayan canlandıran Robert Redfordla e, Mia Farrow'un e, performansları. E, Tahmin ediyorum ki bugüne kadar gördüğümüz en iyi performans. Evet. Ve o bir referans olarak kalacaktır sinema evet. uyarlanmasında bu filmin. Hı hı. Sonra bir televizyon filmi yapılıyor yanılmıyorsam. Ve son olarak da işte bir kez daha e, Baz Luhrmann kendine has stiliyle. Bu kez 3 boyutlu olarak 3D evet. e, e, e, teknolojisini kullanarak çok renkli hatta bu büyük, büyük trajedi, bir klasiğe. Ee, zaman zaman pek bağdaşmayan bir mizahla, yer yer bir kara ama ama sevkalade renkli ve olağanüstü gerçekten e, teknoloji o kadar iyi kullanıyorlar ki hayran olmak elde değil. Ee, ve Leonardo DiCaprio e, başrolü oynuyor o e, filmde ve de kuşkusuz e, su yani her zaman üstünde çok başarılı olduğunu söylemek zor ama yer yer gerçekten çok e, hoştu e, performansı. Onun dışındaki oyuncuların, Leonardo DiCaprio'nun dışındaki oyuncuların, Carrie Maligan ki yükselen bir yıldız, genç yıldızlardan bir tanesi, Toby Maccae'nin ve de bir de Bollywood'un yıldızı, Amitabh Bachchan, Bachchan'ın bir küçük dosya bir önemli rolü var. Bunların performansları da bir yere kadar tartışılabilir. Ancak filmi bütün olarak ele aldığımız zaman biz maalesef düş kırıklığına uğradık. Yani film bir sinematografik eser olarak bizce vasat, Passat'ın üstüne çıkamıyor. Uzun da bir film. 2 saat 22 veya 24 dakika sanıyorum. Yani bir, tam bir gösteri filmi. Hollywood'un çok çok iyi başardığı teknik olarak mükemmel ses, fotoğraf bütün tekniğin, teknolojinin bütün yerin uçlarını kullanmışlar. Tabi 3 boyutlu olunca bu başka bir derinlik de veriyor. Ancak Kan şu anda yağmurlu, hırı, böyle üzerimize şemsileri alıp Şemsilerin üzerinden yağmurla kaşık bir filmden çıktığımız zaman film üzerimizden kayıp gidiyor açıkçası. Hmm. Yani hmm. hiçbir iz bırakmıyor. E, düş kırıklığıyla başladık diyebilirim. Evet. Yani çok uzun Ama, uzun. E, evet, e, buyurun. Yani zaten e, yarışma dışı bir film de diyebiliyorum döşem geçme. Dolayısıyla yarışma o, filmleri için bunu söylemeyeceksiniz diye umuyoruz. E, elbette, elbette. <gülüyor> yani yarışmayı işte gördüğünüz gibi Amerikan filmi açtı. Evet. E, kapanışı da Jérôme Mousselet'in Zulus'u yapacak ama Amerikan oyuncularla. <gülüyor> e, ve bu arada da işte 7 tanesi tam 9 yani tane e, Fransız yapımı bir filmle 6 tanesi de Amerikan damgalı e, Hollywood film yarışacak. E 20 film içerisinde tam yapımları da alsak neredeyse işte 13 tane film hiç bu kadarıyla hiç karşılaşmamıştı açıkçası 20 yıl yakınlık geliyoruz festivallere bu yoğunlukta hiç olmamıştı. E, bu araya sıkışan işte kaç tane daha film var. E, hemen hani değmişsinizdir. İşte Çinli ustalardan biri e, onun e, bir bir günahlık Kore Eda Hirakazu Japon yönetmen, onun babasının ne olduğu gibi filmi var. Çok nadiren e, kanda görebildiğiniz bir Hollanda filmi var. Alex Van der de Borkman isimli filmi. E, bu birazcık da e, didik ulusunu yapalım. E, evet. Eski Cumhurbaşkanı e, Sarkozy'nin hanımı Carla Bruni şarkıcı, onun ablası Valeria Bruni çok değerli bir oyuncudur aynı zamanda ve de Yani bütün filmleri ortalamanın üstünde çıktı. O da bir filmle geliyor. İtalya'da bir şato ismiyle. Hı -hı. Ee, Danimarka kökenli ama Fransa'da şey, pardon Amerika'da ünlü yapan Nikola Winning Griffin var bildiğimiz gibi. Hı -hı. Bir de birkaç sene önce şu anda tam tarihini hatırlayamayacağım ama 3-4 yıl önce sürpriz bir çıkış yapan Çadlı. O da Fransa'da yaşıyor. Muhammed Talley Harun'un Muska gibi filmi olacak. Hı -hı. Ee, Jim Carbush son anda girdi yarışmaya 19 film vardı 20. olarak Tabii heyecanlı bekliyoruz yalnızca aşıklar hayatta kalır Only Lover's Left Alive evet. ismi çok cazip bir film var ee, bakalım evet. da yaşayıp da göreceğiz bir kez daha evet yani aslında bu saydıklarınız son saydıklarınız öne çıkan ilgi çekenler kategorisinden evet, evet, evet. Ah, tabii çok önemli film de sizin de Türkiye'de çok sevdiğinizi tahmin ettim. Bir ayrılık. Aşkar Paradi İranlı'nın evet. bir Fransa-İran ortak yapıyorlar. Geçmiş diye. Hı -hı. Ee, bunu da heyecanla bekliyoruz. Bunu da sanıyorum iki gün sonra falan göreceğiz. Evet. Sizlerle paylaşacağız izleyicilerimizi. Harika. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bölümün sonuna geldik. Bizlerle beraber olduğunuz çok teşekkür ederiz. Kan'da. Ben de i̇yi, teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyoruz. İyi seyirler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizlere de iyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ, sağ olun. olun. Görüşmek i̇yi üzere. üzere.